Muhterem Hocam tehlikeli işlerde çalışmak erken ölüme sebebiyet verir mi? Yani polis olmak veya işte güvenlik kuvvetlerinde çalışıyor olmak erken ölüme sebebiyet verir mi demişler. Evet mesela bugünlerde muhatap olduğumuz bazı aileler şöyle diyorlar. Efendim ortalık sıkıntılı dolayısıyla çocuğumu askere bugünlerde göndermek istemiyorum. Evet. Yahut polis mesleği. Sıkıntılı bir meslek. insanlar ölüyorlar vesaire. günümüzde biraz fazlaca cereyan ediyor. Yahut askerlik, profesyonel asker olmuş birisi. Efendim bu bir anabel ölür anlayışı herhalde etrafta yaygın ki böyle kelam ediliyor. Halbuki bilinmesi gereken şey ne? Mesela ayet-i kerimelere bakalım. Ali İmran suresi 145. ayet-i de Cenab-ı Hak "O meken li nefsin entemute illa bi iznillah" diyor değil mi? bir kişi Allah'ın izni olmadan ölmez. Yani Cenab-ı Hakk'ın izniyle olan bir şey. Kitaben mueccele. Ne demek o? Süresi bellidir. Yani kim ne zaman ölecek? Bu Cenab-ı Hakk'ın emrinde olan bir şey. Cenab-ı Hak ölümü takdir ettiği zaman gerçekleşir. Evet. Takdir etmediği takdirde mesleğiniz ne olursa olsun ölüm hadisesi cereyan etmez. Şimdi başka ayeti kerimeler var. Mesela Ali İmran suresi 145. ayet bizim için ibretlik bir e, ayettir. Hadise, o ayet-i kerimenin sebebinin üzerine şöyle olay anlatılır. Şimdi Uhud Savaşı'nı düşünün. Bedir'de Müslümanlar kazandılar. Fakat müşrikler boş durur mu? Biz de saldıralım, Müslümanları yok edelim demeye çalıştılar. Bir Uhud Savaşı gerçekleşti. İslam orduları Uhud Savaşı yapılacak yere ne yaptılar? Toplanıp gidiyorlar. İçlerinde münafıklar da var. Bazı orada o bölgede yerleşmiş gayrimüslimler de aslında İslam ordusunda vardı. Medine'yi savunmak amacıyla bunlar bir araya gelmişlerdi. Fakat yolun yarısında münafıklar ne yaptılar? Übey bin Selül denilen o herif ve guru, guruhu diye ölelim ki yani, niye savaşalım ki diyerek ne yaptılar? Ordudan ayrıldılar. Gayrimüslimler de aynı şeyi yaptılar. Savaş başladı. Müslümanlardan bayağı bir ölüm var. Bir sürü şehit. E, ne yaptı Übey bin Selül ve etrafındaki o herifler? Dediler ki ya bunlar savaşa gitmeselerdi ne öleceklerdi ne de öldürüleceklerdi. Onun üzerine Cenab-ı Hak 145. ayeti Ali İmran suresindeki ayeti vahyetti. Orada bir mesaj verdi. Ee, dedi ki "Vallahi yuhyi ve yumid öldürecek olan diriltecek olan Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla sizin Medine'de olmanız, evinizden hiç çıkmasanız bile eğer ölüm takdir edilmişse ölüm sizi Medine'de evinizde yakalar. Ölüm takdir edilmişse savaşta da ölebilirdiniz. Buradan şunu çıkarıyoruz. Bir kardeşim Polislik mesleğini seçerken bu mesleği seçenler bir an evvel önce ölüyorlar. Haşa. Böyle bir bilgi doğru değil. Ölüm takdir edilmişse ölü, ölüyor insanlar. Askerlik mesleğini seçen insanlar bir an evvel ölür. Böyle bir şey yok. Çünkü Cenab-ı Hak اِذَا اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِيرُونَ سَعَةً وَلَا diyor. Yani Öne gitmesi, arkaya gitmesi ölümün söz konusu değil. E, dolayısıyla eğer bir kardeşim polis olarak şehit olacaksa e, orada da bulunduğu yerde de görevinde de şehit olur. Orada vefat etmemiş olsaydı evinde ölecekti. Bunu öyle düşünmek lazım. Yani mutlaka yani ölüm bir takdir bir edilmiş. Var, o ecelin değişmesi söz konusu değil. Hangi meslekte olursanız olun. Size düşen tedbir almaktır. Düşünün mesela taşlama mahallinde minada 3-4 katlı bina yapılmış. Giriş çıkış yolları farklı. Öyle bir mekanda böyle yüzlerce insanın ölmesi hayal edilebilir mi? Mümkün değil ama bir anlık bir mesele. Arada kaldınız vefat edersiniz. Kenara düştünüz hayatta kalırsınız. Bize düşen Tedbirler almak. E ancak ölüm tecelli edecekse, üzerimize cereyan edecekse, o noktada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Özetle şunu diyoruz. Mesela Cenab-ı Hak başka bir ayet-i kerimede ne buyurmuş? Mesela diyelim Nisa suresi 78. ayet-i kerimesinde. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ Nerede olursanız olun, ölüm sizi Mutlaka bulacaktır. Velev kuntum fi burû cin diyor. Yani öyle bir kale düşünün ki tamamen örülmüş, dışarıdan korunaklı. Orada siz mesela yatakta yatıyorsunuz. Bu sizi ölümden kurtarmaz. Ölecekseniz o yatakta da ölürsünüz. Ancak büyük insanlar, sahabe-i kiramdan nice insanlar mesela yatakta öldüğü için ağlamış. Yani yatakta öleceğini bildiği için ağlıyor. Niye mesela bir cihat meydanında değil de Cenab-ı benim ruhumu bu yatakta alıyor diye ağlayan bir sürü sahabe var. Onlar biliyorlar şehitlik kolay bir mesele değil. Hani şehit nedir? Deniyor ki bir insan vefat ettiğinde cenneti gördüğü an dünyaya bir daha gelmek istemez. Niye artık cennet fakat şehitler müstesna denmiş. Cenab-ı Hak onlara bir, öyle bir ikram ediyor ki, tekrar dünyaya gelmek, tekrar şehit olmak isterler buyuruluyor. Yani bu derece bir e, güzelliği olan bir hadise. Şehit olmak her kula nasip olmaz. Bize düşen tedbirimizi alacağız, imanımız bütün olacak, hak yolda daim olacağız. E, ölür veya öldürülürsek Cenab-ı Hak bize inşallah ikram edecektir. İnşallah.